599, numaralı konu, Beni Said Sakife'si hakkında i̇bn Sirin'in hadisi, evet, o gün olduğu zaman Ebu Bekir ve Ömer çıktılar, Ensara vardılar, Ebu Bekir, ey Ensar topluluğu, biz sizin hakkınızı inkar etmiyoruz, hiçbir mümin sizin hakkınızı inkar etmez, bizler herhangi bir hayrı elde etmişsek siz bizimle o hayırda ortak idiniz, fakat Araplar ancak Kureyş'ten olan bir kişinin etrafında toplanabilirler, çünkü Kureyş insanların dil bakımından fasihi, yüz bakımından en güzel ve kapıları herkese açık olanlarıdır, sofraları yerden kalkmayan kimselerdir, gelin, Ömer'e biat ediniz, dedi, Ensar, hayır, dedi, bu sefer Ömer, niçin hayır, deyince onlar, biz kavmini, bize tercih etmenden korkuyoruz, dediler, Hazreti Ömer, ben hayatta oldukça bu olmayacaktır, o halde Ebu Bekir'e biat ediniz, dedi, Ebu Bekir, Ömer'e, sen benden daha kuvvetlisin, dedi, Hazreti Ömer de, sen benden üstün ve faziletlisin, diye cevap verdi, Hazreti Ebu Bekir, İkinci kez, sen benden daha kuvvetlisin, deyip de, üçüncü kez bunu tekrarlayınca, Hazreti Ömer, benim kuvvetim senin faziletinle beraber olacaktır, dedi, bunun üzerine halk Ebu Bekir'e biat ettiler, o sırada Ebu Ubeyde bin cerraha biat etmek isteyenler oldu, fakat Ebu Ubeyde, sizin içinizde ikinin biri olduğu halde siz bana geliyorsunuz, bu nasıl olur, dedi, onları reddetti.